şeytanın recim bismillahir rahmanir rahim elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Emmâ ba'd. Geçen dersimizde İbnü'l-Cebul Hanbelî'nin özet olaraktan hayatını biraz anlatmaya çalıştık. sonra konuya girmeden önce bir tabiri caizse mukaddime gibi bir şey yaptık. O da şuydu. Dedik ki şimdi okuyacağımız e, kitap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 Sonra ben size bir mucize gösterdim, kalpleriniz yumuşadı. Tüm mekaset kulu bu kum min Çünkü zaliken olabilmesi için bir ile olması lazım. Yani öncesinde geçen ve zalikenin kendisine işaret ettiği bir kısa olması lazım. Sonra bundan sonra işte bundan sonra dediği o ölüye ölüye şey vurdukları et parçasını vurdukları ve ölünün kalkıp konuştuğu an. Orada kalpleri yumuşadı. Sonra kalpler tekrardan e şey oldu. Tekrardan katlaştı. Fahiye <gülüyor> kel hijaratı ve o asd kasveten. O kalpleriniz taş gibidir diyor Allah azze ve celle. Taşın katılığı gibidir veya veyahut asd kasveten. Taştan daha daştan dahi daha katıdır. Sonra beyena vech kavnaha asd kasveten. Allah sonra beyena vech kavnaha asd kasveten. Sonra Allah azze ve celle o kalplerin neden daha şiddetli olduğunun boyutunu açıkladı insanlara beylühü teala Allah sözüyle ayetin devamı bu ve inne minel hijarati taşlardan öyle taşlar vardır ki lema yetefecceru minhu'l enhar ondan nehirler fışkırır ve inne minha lema yashaqqu feyakhrucu minhu'l ma onlardan öylesi vardır ki çatlar patlar parçalanır yeşaqqu şıkşık haline gelir feyakhrucu minhu'l ma onlardan öylesi çıkar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 beraberinde mürekkep fasit itikadları barındırır. Allahu Teala'ya karşı. Ondan dolayı kalplerin değişmesi lazımi bir durum değildir. Yani sabit bir durum değildir. Arize bir durumdur. Değişken bir durumdur. Şu an kötü bir durumda olabilirim. Fakat Allahu Teala'ya yönelirsem, kalbin katılığını giderecek unsurlara yapışırsam, şüphesiz ki Allahu Teala beni İsrail gibi bir kavmin bile bazı zamanlarda kalbini yumuşatabilmiş yani. Hani bunlar gibi Kur'an-ı Kerim'de insan okuduğunda bunlar insan mı?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 Allah Azze ve Celle kaya emreti kaya yürümeye başladı yani yukarıdan aşağı doğru yuvarlanmaya başladı. Musa aleyhisselam da onun peşinden koşup elbiselerini almak istedi. Bu arada insanlar Musa aleyhisselam'ın erkekliğinde bir problem olmadığını, birilerinin ona iftira ettiğini gördüler. O kaya kimin emriyle yerinden yuvarlandı? O kaya Allah Teala'nın emriyle yerinden yuvarlandı. Ben İsrail'in hayatında taş bir figür. Allah Teala taş üzerinden onlara bir şey anlatmış.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 Hepsi Allah Azze ve Celle'yi zikir ediyorlar. Hepsi Allah Azze ve Celle'yi tesbih ediyorlar. Ve hepsi Allah Azze ve Celle ile beraber. İnsanın bunu bazen tefekkür etmesi lazım. Yani taş Allah'a tesbih ediyor, duvar Allah'ı tesbih ediyor, yer Allah'ı tesbih ediyor. Ve inni şey'in illa yüsbihu bihamdihi. Yeryüzünde hiçbir şey yoktur ki ve inni şey'in illa yüsbihu bihamdihi. Muhakkak Allah Teala'ya hamd ile tesbih eder. Yüsbihu lehu ma fi semavati vel ardi ve gökte olanların hepsi Allah Teala'yı tesbih eder diyor Allah Teala.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 İman edenler için vakit gelmedi mi? اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ Kalplerinin Allah'ın zikrine karşı huşu içerisinde olmasının vakti gelmedi mi? Artık. وَمَا نَزَلَ مِنَ Ve haktan indirilene karşı kalplerinin huşu içinde olmasının zamanı gelmedi mi? Bundan kastedilen ayetler. Allah'ın indirdiği ayetler. وَلَا يَكُونُوا كَلَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ min قَبْلُ Kendilerinden önce kendilerine kitap verilenler gibi olmasınlar.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 Allah azze Kur'an-ı Kerim mutlak olarak insanlara hidayet hidayet değildir. Mesela Allah azze ve celle ne diyorum? Huden lilmuttaqin. Bu kitap muttaki olan insanlara hidayettir. Ve nunzilu minal-Kur'an ma huwa şifao ve rahmetun lilmu'minin. Biz bu Kur'an'ı şifa ve rahmet olarak müminlere indiriz diyor Allah azze ve celle. Yani ve la yazidu'z-zalimina illa hasara. Zalimlerin de sadece husranını artırır bu Kur'an diyor Allah. Yani biz Kur'an-ı Kerim'i okuruz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 Kalplerinizdeki problemler sizi Allah'tan uzaklaştırmasın. Bilakis daha fazla Allah'a yönelin. Daha fazla Allah'a yönelin ki Allah Azze ve Celle sen kalplerinizi tekrardan diriltsin diye Allah Azze ve Celle Müslümanlara söylüyor. Üçüncü bir ayet daha vermiş İbn-i burada. O da Zümer Suresi'nde فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ اُولَٰئِكَ فِي mu'bin. Allah'ın zikrine karşı kalpleri katı olanlara veyl olsun diyor Allah Azze ve Celle. Allah'ın zikrine karşı kalpleri katı olanlara veil olsun diyor Allah Azze ve Celle. işte onlar fi zallalimubin ab açık bir sapıklık üzerinedirler Bu ayet kelimenin başında şöyle: Efem şerah Allahu cadrahu l-Islami, fahu a min Rabbih, f veil l-laqasiyyat kulubuhum min zikri Allahi. Ula ike fi Allah'ın kalbini İslam'a açipte.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 Allah'ın zikrine karşı kalpleri katı olanlara veil olsun. Allah azze ve celle onları azarlıyor, onlara beddua ediyor tabiri caizse ve veil olsun. Onlar Ap açık bir sapıklık içerisindedirler ee diye Allah azze ve celle söylüyor. i̇bn Recep diyor ki, فَوَصَفَ أَهْلَ الْكِتَابِ بِالْقَسْوَةِ Allah azze ve celle kitab ehlini bu ayetlerde kalp katılığı ile vasfetti. وَنَهَانَا عَنِ الْتَشَبُّهِ بِهِمْ Ve bizi de onlara benzemekten,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 قال بعض السلف سلفان بعضısı dedi ki la yakunu eşd kasveten min sahibil kitabi iza qasa la yakunu hiç olmaz eşedd kasveten daha şiddetli kalbi katı olamaz min sahibil kitabi kitap sahibinden iza qasa kalbi katılaştığı zaman yani selef alimleri bize şunu söylüyorlar cahili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 Burada çünkü alemlerin Rabbi olan Allah Teala'nın e, olaya müdahale etmesi vardır. Nasıl? Çünkü cahil olan insan kalbi nasıl katılaşır? Cahil olan insan cahil olan insan ya dünyaya meyletmiştir ve havasını peşine düşmüştür ve bununla beraber Allah Teala onun kalbini katılaştırmıştır. Fakat bilgi sahibi olan insan hakkı biliyor. Düzenlemenin yolunu biliyor. Kendi halinden haberdardır. Fakat buna rağmen yani biliyor olmasına rağmen bundan yüz çevirmiştir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 hayırdan yüz çeviriyor ve bilgiden yüz söylüyorsa hidayetten Allahu onu daha fazla cezalandırıyor. Ona daha fazla lanet ediyor diye. Bu Ara Suresi'ndeki alemin Ara Suresi'ndeki alemin hali. Tamam, olur. Yani sillere de amelini davra diye geçen vatandaş fakat Allahu Teala sadece Kendisine kitabımızı, ayetlerimizi verdiğimiz adam diyor, onu tanıtırken. O adam başka? Kitabı <gülüyor> ücret Yok, o konuyla alakalı değil. Başka bu Tövbe suresinin son ayetlerini... dur Yani Allah'ın üzere bir sureyi verdiğimde, şimdi demiyorum, hageyeyim. Tamam, onu söylüyorum, doğru. Tövbe suresinin son sayfasındaki ayetleri söylemiştik daha önce değil mi? Yani...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 Hakk'ın ve hidayetin ortasında bulunmalarına rağmen hakkan ve hidayetten istifade etmiyorlar. Onun için kitap sahibi kalbin katılaştığı zaman maalesef normal bir insanın kalp katılığından daha beter oluyor. Yani Allah zecele bizleri bunlardan olmaktan muhafaza eylesin. Ve Tirmizi'den hadis-i İbn Ömer, Tirmizi de İbn Ömer'in rivayetinde, "Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: La tukseru'l-kelame bi gayri zikrillah." Allah Teala'nın zikri dışında çokça çok konuşmayınız. Fe inne kesrete'l kelami bi gayri çünkü Allah'ı zikretmeden çokça çok konuşmak kasvetun lil kalbi katılaştırır. Ve inne ab'ada'n nasi min ve şüphesiz ki Allah'tan en uzak olan insan el qalbul kalbi katı olan insandır. Aynı zamanda Bir derece bu hadisi bize dediğimiz iki sebepten dolayı verdik.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 İkincisi, hadisi rivayet eden ravi'nin adalet sıfatı olacak. Yani bileceğiz ki bu adam küfürden, bileceğiz ki bu adam şirkten, bidatten ve haramlardan uzak olan bir adamdır. Üçüncüsü, hadisi rivayet eden adamın zaptı olacak. Zapt ne demek? Yani adam ö, duyduklarını güzel ezberleyecek, yanında kaydettiklerini de doğru kaydedecek. Zapt iki kısım, ezber zaptı ve yazı zaptı ikisi de doğru olacak. Üçüncüsü, kendinden daha sika olanlara muhalefet etmeyecek. Yani on kişi hadisi rivayet etmiş, bir hepsi istika, hepsi güvenilir. Fakat bir tanesi dokuz tane güvenilirle muhalefet ediyor. Böyle bir şey olmayacak. Beşincisi de hadiste zahiren görünmeyen, fakat hadis âlimlerinden böyle bu konuda çok iyi olanların tespit edebileceği zarar verici bir illet hadiste bulunmayalım. Şimdi farkındaysanız bunların içerisinden, bu saydıklarımızdan, iki tane şartın yerine gelmesi, yani ravinin adaleti ve ravinin zaptı. Bu iki şarttan emin olabilmemiz için önce ne olması lazım? Adamı tanımamız lazım.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 da ben işittim ki İsa aleyhisselam böyle demiştir diye naklediyor. Yani bu önümüzdeki hadisi ben işittim ki diyor. Yani birilerinden duymuş o mıntıkada İsa aleyhisselam bir şey yapıyor. İsa aleyhisselam böyle söylüyor diyor. Tabi bundan emin olmamız mümkün değil. Yani hani İsa aleyhisselam bu sözü söylemiş mi yoksa bu sözü söylememiş mi bundan emin olmamız mümkün değil. Fakat ne yaparız?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 Ana anas anasızdır Allah-u Aalatan. Ana Nabi صلى الله dört şey şakadandır. Şaka ne demek biliyorsunuz İslam'da iki kavram var birbirinin karşılığına, sayit ve şakî. Yani onu da Allah diyor Kur'an'a. femin. Şakî ve femin Onların içerisinde şakî olanlar vardır ve onların içerisinde sayit olanlar vardır. Şakî yani benbapt olmuş insan demek. Dünya'da ve ahirette olan insan. Sa'id olan insan ise dünyada ve ahirette mutlu olan insan demek. Yani felaha ermiş insan demek. Dört şey şakavettendir. Yani insanın bedbaht olduğunu gösterir. Bir, Erba'at minelşşakai, dört şey şakadandır. Cumudur ayni, gözlerin e, kurulu, gözlerin kuruluğu. Ve kasavetul kalbi, kalplerin katılığı. Ve tuğlul emeli, ve insanın uzun emelli olması. Uzun emel'den kastettiğimiz nedir? Uzun emel. Başarısız. Yok. Uzun emel insanın böyle işte hani bir ev yapacağım, bir araba yapacağım, işte şu yaşa gelirsen köyde bir yazlık yapacağım falan, şöyle. İnsan sürekli ileriye dönük e, tem, temennilerin olması, emel sahibi, böyle hedef sahibi olması, ilerici olması diyelim. Normalde Müslüman'da böyle bir şey olur mu kardeşler? Yani geleceğe dair emel. Mesela şimdi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 Sen ne kadar emel ve hedef kurarsan koş, sonuçta senin dediğin değil, Arapların dediği gibi ''Ente turidu ve ene uridu Allahü yefa'luma yurid'' Yani sen de istiyorsun, ben de istiyorum ama neticede Allah istediğini yapıyor diye. Kader Allah'ın elinde, Allah, Allah o kaderiyle istediğini şey yapar, istediğini takdir eder. Öyleyse, geleceğe dair hesaplar yapmaktansa, insan içinde bulunduğu günde Allah'ın onun üzerine yüklediği sorumlulukları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 100 şey, tane olalı bir medrese yapacak, 1000 şey, tane öğrenci olacak, 100 tane müderris. Allah bilir. Yani belki buradan çıkınca kalbin tekleyecek, düşeceksin, öleceksin. Boşuna enerjini oraya harcamak yerine, yani Allah kaderiyle şey yapmak yerine, boş yere pazarlık yapmak yerine, Allah'ın sana vermiş olduğu fırsatları bugün değerlendirirsen, senin için çok iyi Bizim öğrencilerde genelde ne var? İşte bir gün Bukhari'yi ezberleyelim, bir gün şunu... Ya sen hele bugünkü öğrenin olan 3 tane hadisi ezberle, Bukhari'yi sonra ezberlersin, o orada bekler yani, onu bitirirsen,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 Diyor ki İbn-i Receb zekarahu i̇bn el Cevzi Bu i̇bn el Cevzi kim? İbn-i el ul Cevziye Bu i̇bn el Cevziye 500'lü yıllarda yaşayan Bu da Hanbeli alimlerinden olan Bu Telbis-ül İblis Şeytan aldatmacası diye çevrilen Ondan sonra Mevduat kitabı Ondan sonra Safvet-ül kitabı Ondan sonra tefsir, tefsiri var Hakeza bu i̇bn el Cevziye'nin Tefsiri İbn-ul Cevziye'nin Bu o İbn-ul Cevziye Sayyid-ül Hatir adında bir kitabı var Onu da Türkçeye çevirmişler Geçen gördüm Hatırlı satırlar diye bir kitap halinde çevrilmişler. Ee, bunun mevduat zayıf e, uydurma hadisleri topladığı bir kitabı var. Ve fil kitabında İbnü'l-Cevzi bu hadisi zikretti. Min tariqi Yalancı olan yani senedinde Ebu Davud En Nahî' adında kezzap olan bir raviler. Tamam? Hanis Hakkı Abdullah Talha an demiş. O zaman bu hadis ee, kesinlikle bunu hadis dememiz doğru da değil, yani peygamber sözü olaraktan hadis dememiz doğru değil. Zaten İbn-i İbn böyle demesine rağmen bunu nasıl burada zikretti? Ee, Allahu bu u Alem bu hadis, yani en basit ifadeyle en şiddetli şekilde zayıf olan, daifun ol cidden dediğimiz yani ciddi anlamda, kuvvetli anlamda zayıftır dediğimiz hadistir. Fakat İbnül i Cevzi gibi bazı alimler bunu mevzu zikretmişler.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 Bunlardan bir tanesi mesela İdil Yani birçok normal zayıf olan hadisi mevzu hadis olarak kabul etmiş ve şeyini almış, mevzuat kitabına almış. Bu, bu da hadis diyemeyiz bunu aynı zamanda. Sadece bir söz olarak okumuş, kabul edelim bunu. Qâle Manik Dinar Manik ibn Dinar dedi ki bu da selefin büyüklerinden bir tane alim. Mâ duri ve abdum bi'ukubetin a'zamen min kasvetil kalbi. مَا ve بَعَبْدُونَ Kula vurulmamıştır. Bir hukubetin bir ceza. Yani kul ceza yememiştir. Darbe okube yani ceza vermek anlamında. Biliyorsunuz darbe kelimesi normalde asrı itibariyle vurmak. Fakat farklı kalıplarda kullanıldığında, farklı terkiplerde, farklı anlamda ifade ediyor. Mesela darbe aleyhi dediğin zaman ona vurdudan daha ziyade ona bir ceza verdi. Mesela bir vergi cezası, bir para cezası verdi gibi. Ma'duri bi'adabin bi'ukubatin Kula bi ceza verilmemiştir. Azama daha büyük bir ceza verilmemiştir. Min kasaveti'l qalbi, Kalp katilinden daha büyük bir ceza verilmemiştir. Abdullah ibn Ahmed fi'z-Zud. Abdullah ibn Ahmed yani İmam Ahmed ibn Hanbel'in Allah Abdullah Zud kitabından bu ki Malik bin Ve qale Hudayfe'l Marashi dedi ki: "Ma usiba ahadun bi min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 Ondan dolayı Allah Azze ve Celle'den e, temennimiz vereceğimiz, kalplerimizi yumuşatmayı bize nasip eylemesi ve bize kalbe katı olan insanlarda olmaktan muhafaza etmesidir. Amin. Evet. Dersimiz bu kadar. Bugünkü birinci dersimiz. Dersle alakalı soru sormak isteyemezse büyüsün, yoksa bitiririz. Uzun bu kitapta hadis suresiyle alakalı işte, seleftan kudal imniyat alakalı tamam. yani bir kısa anlatılıyor. ben sayı bulmadan merak ettim ya neden soruyor. yani eskiden işte kudal imniyatın işte yol kesen işte bir eşiği yoktu. bu ayeti duyduktan sonra tamam. tövbe et, yani. zaten bir kavmi şey yapmak için, yani bir kavmi gene soymak için kusur ayatıyor kudal imniyat eee Sudanken işte o kavile oturmuş kendi aralarında Kur'an okuyorlar veya namaz kılıyorlar. Bir tanesi bu ayeti okuyunca Elamiyen <gülüyor> Çok kötü oluyor yani. yani artık zamanı gelmedi mi vakti gelmedi mi? O günden sonra da zaten Fulay yap dediğimiz şahıs ortaya çıkıyor. Herkese buna benzer biri daha var Seleften. tarafta. Bişir hafî dedikleri Bişir hafî. Çocukla hayızlı Bişir dedikleri yine böyle işte işkeci böyle işte fasık bir adam o da aynı şekilde yine böyle bir şeyde böyle bir gecede tövbe ediyor. Yani böyle bir şeyle karşılaşıyor. Bir vazla va mövizeyle karşılaşıyor. Tövbe ediyor. Ondan sonra abid olan kullardan bir tanesi haline geliyor. Başka sorumuz var mı arkadaşlar? Vahruna <gülüyor>